Inna alhamdulillah, le, wa is een stahijnu, een stahiru. Een min xurururien, fussine, wamint zei eet, jamerdine. Men zegt lehi, wamint zei eet, wamint zei eet, wamint zei eet. Welke had de in Nastakal Hadithi Kalam law, Wakhair al Hadi had you Mohammed in Sulla law, Walehi was Selam. Washar Umuri mohde tha to muhdefetin Wakula mohde tha tin bid a, Wakula bid a tin dala, Wakula dala tin tin nar. Akhadester Unjeki Hafta larda, der sledi, Kaldumsier than the Amidius. Önceki hafta tevhidi kaça ayırmıştık arkadaşlar üç kısma ayırmıştık ve bunun iki tanesini işlemiştik. Neydi bunlardan biri? Evet, rububiyet tevhidi, uluhiyet tevhidi. Rububiyet ne demektir rububiyet tevhidi? Kendi fiillerinde. Yüce Rabbimiz'i kendi fiillerinde birlenmesine rububiyet tevhidi oluşuyor. Kendi fiilleri neydi? Yaratma, rızıklandırma. rızıklandırma. Evet, diriltme. Yani bir ilahın yapacağı şeyler. Ee, uluhiyet tevhidi neydi? Evet. Kulların kendi fiillerinde Yüce Rabbimiz'i birlemesi. Kendi fiilleri neydi? ibadet kapsamında olan her şey yani kulluğu sadece ona yapmak. Bununla ilgili de ne ne dedik? Zariyat suresi 56. ayeti hatırlattık. Evet. Ee, ve yine Nahl suresi 36'da Enbiya'nın gönderiliş sebebi. Velakad ba'atna fi kulli ummetin rasulen en ibudu'llaha ve istebû'ut-tağut. Enbiya 25. ayet ve buna benzer Araf suresi 85. ayet bunları açıklamıştık. Şimdi bu kelimeyi daha sonra işleyeceğimiz isim ve sıfat tevhidi kaldı. Bu konuda inşallah tevhidin üçüncü bölümün. Ancak hatırlarsanız rububiyet tevhidi konusunda ve Allah'ın varlığına iman konusunda insanlar hemen hemen ortaktır. Yani rububiyet tevhidinde Allah'ın Azze ve Celle'nin fiillerine iman ediyorlar. Ancak uluhiyete gelince ne yapıyorlar? Allah'a ortaklar koşuyorlar ibadeti sadece kendisine has kılmıyorlar. Dolayısıyla burada ihtilaf başlıyor. Burada cennet ehli ve cehennem ehli olanlar ayrılıyorlar. Burada temiz olanlarla necis olanlar ayrılıyorlar. Bu ve buna benzer. Şimdi La ilahe illallah sözü ve anlamı üzerinde biraz duracak olursak. La ilahe illallah yani Allah'tan başka hak, ilah yoktur. Manası budur. Arkadaşlar, hak ifadesini parantez içerisinde söylüyoruz. Allah'tan başka hakkıyla ibadete layık, hak, mağbut yoktur. İlah, alçalıp, boyun eğilip, mağbut edinilmekle ilah edinilendir. Öyle ki, Kalpler sevgiyle, yüceltmeyle, korkuyla, tazimle, alçak gönüllü, gönüllülükle, ümit ve tevekkülle ona bağlanarak onu ilah edinir. Ve bunların hepsini açacağız. La ilahe illallah sözünün iki tane esası var. Bunlardan bir tanesi red ve ispat. Yani ispattan kasıt kabul olmak üzere iki esası var. La ilahe illallah demek La ilahe demek Allah'ın dışındaki tüm yaratılmışların ilahlığını reddediyorum demektir. Illallah demek ise İlahlık ve ibadetin sadece yüce Allah'a yapılacağını ikrar ediyorum, tasdik ediyorum ve iman ediyorum demektir. Dolayısıyla Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak Allah'tan başka ilah yoktur derken biz demin sözün başında dedik ki Allah'tan başka hak ilah yoktur. Niçin? Niçin bu hak neyi değiştiriyor yani hak dediğimiz zaman? İbadetə layık sahte ilahlar çoktur. Heh, evet. Aşağıdım. Aşağıdım. Evet. Aynen Hüseyin kardeşin dediği gibidir. Sahte ilahlar çoktur. Allah Sübhanü ve Teala ne buyuruyor? Hevasını ilah edineni gördün mü? Dikkat edin. Ya da başka bir hadis Allah'a Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyor ki: "Taese Abdü'd-Dinari ve Abdü'd-Dirham" Cinarın ve dirhemin kulu yüzüstü sürünsün. Yani cehenneme sürünsün. Bir başka hadiste midenin kulu. Kişi her şeyi ilah edinebilir. Hayatının merkezine neyi koymuşsa o onun ilahıdır. Onun neyin etrafında dönüyorsa, ne için yaşayıp ölüyorsa onu ilahlaştırır. Ey malı, makamı, parayı, kadını... Şehveti, aklınıza ne gelirse. Ancak bunlar sahte ilahlardır. Bunlar ne yapacaklar? Bunlar taptıklarıyla beraber cehenneme giderler. Ancak Allah'tan başka ibadete layık e, ilah yoktur. Dolayısıyla burada hak mabudtur veya hak ilahdır. Ondan başka hak ilah yoktur diye tanımlamak gerekir. Yani birisi derse ki Allah'tan başka ilah yoktur. Tam olarak bu kelimenin karşılığını vermiş olmaz. Ancak diyecek ki Allah'tan başka hak ilah yoktur. Yani bu ne demektir? Allah'tan başka hak mağbud yoktur. Yani ibadete layık yegane ilah odur. Diğerleri hepsi ey fasittir, batıldır. Dolayısıyla kişilerin kendilerinin ilahlaştırdığı ancak ilah olmayan sahte şeylerdir. İbn-i El-Hambeli diyor ki birazdan açacağım bu sözü inşallah. Diyor ki la ilahe illallah demek Allah'tan başka hak mabut yoktur. Muhammedun Resulullah demek de bu ilaha nasıl ibadet edileceğini Muhammed'den öğrenmektir diyor. Dikkat edin lütfen. Dikkat edin bu söze. Diyor ki, la ilahe illallah demek, yani hepimizin şehadet ettiği, söylediği, ey Allah'tan başka hak ilah yoktur. Muhammedun Resulullah demek de, bu ilaha nasıl ibadet edileceğini Muhammed aleyhisselatü vesselam'dan öğrenmektir. Dolayısıyla ne yapacağız? İşte burada bu iki temel esası akide edilirken, Bakacağız ki Resulullah a.s.v. ne'e çağırdı ise ve bu kelimenin gerekleri ne ise bunu yapacağız. Toplumun bu kelimeyi kuru bir söz olarak söylemesi, mahiyetini, anlamını, içeriğini bilmemesi maalesef cılız bir İslam anlayışını ortaya çıkarmıştır. Ve insanlarımız bu kelimeyi sadece söylemiş ancak içini boşaltmışlardır. Yani bu anlamı, bu kelimenin gerektirdiği anlamı hayatlarına tatbik etmemişlerdir. Bu kelimenin dünya ve ahiretlerine kattığı kazanımı görememişlerdir. Dolayısıyla Allah'ın dinini bir yönden yaşamaya gayret etmişlerdir. Ancak ilim ehlimiz la ilahe illallah demenin şartları olduğunu Söylüyorlar. Yani hangi şartlar kapsamında bu kelime söylenirse kişiye fayda verir. Buna dikkat edin. Yani bunun şartları da mı var? Biz söylüyorduk oluyordu. Değil işte. Bunun şartları var. Bakacağız. Gerçekten benim söylediğim bu kelime bu şartlara haiz midir? Ya da ben bugüne kadar bu şartlara uygun mu söylüyordum? Ya da bilmiyorsam inşallah bugün bunu öğreneceğiz ve biz bu kelimeyi Rabbimiz Subhanehu ve Teala'nın razı olduğu şekilde söyleyecek, razı olduğu şekilde yaşayacak, razı olduğu şekilde yaşatacak ve onun bize vaat ettiği şekilde de işte bu kelimeye tutanarak Yüce Rabbimizin rızasını ve cennetini talep edeceğiz. Yani tabiri caizse bu şerefli kelimenin hakkını vermek önemli bir meseledir. Bakınız bu şartlar 7 tane şartı var. 7 tane şartı var. Rachman Sullah. Le, ille, ille, ille, ille, ille, ille, ille, ille, ille, ille, ille, ille, ille, ille, ille, ille, ille, ille, Ve kabul. Şimdi, tabii en önemlisi ilim, yakin, ihlas ve sıdk. Bu dördü, sonra diğer üç tanesiyle bu yedi tane çıkıyor. Bunu unutmayın. İlim, yakin, ihlas ve sıdk. Bunu söylerken delillerimiz nerededir? Yani mesela bir adam düşünün. La ilahe illallah söylüyor ama... Bu kelimeyi söylüyor. Kendisine sorduğun zaman aynı Huzeyfe bin Yeman'ın haber verdiği hadiste olduğu gibi. Hani İslam desenli elbisenin izlerinin silinmesi gibi silinecek ve böyle sadece izleri kalacak. İnsanlar namaz nedir, oruç nedir, hac nedir, zekat nedir bilmeksizin la ilahe illallah diyecekler. Şu an Türkiye'de ve dünyada. Bu kelimeyi söylediği halde gereklerini yapmayan insan var mı, yok mu? Az mı, çok mu? Çoğunlukta mı, azınlıkta mı? Demek ki bir yerde problem var. Şimdi siz düşününüz ki bu kelimeyi bir adam söylüyor ancak Allah muhafaza ehli kitaptan farkı yok yaşarken. Hayatını yaşarken. Hiç farkı yok. Şirk koşuyor veya bu bilmiyor yani. Bu kelimeyi söyleyenle, bu şekilde söyleyenle, bakın bu da söylüyor. Bu kelime için öleni aynı kefeye koyabilir miyiz arkadaşlar? Allahu akbar. Nasıl oluyor da bu kelime bir kimseyi, ey malını ve canını verecek duruma getiriyor ashabta gördüğümüz ve günümüze kadar Allah'a hamdolsun. Bunun örnekleri mevcuttur. Nasıl oluyor da bu kelime uğruna canını veren varken bu kelime de düşünün ki, Çoğunluk üzerinde ne yapıyor? Kılını kıpırdatmıyor adam. Bu kelimenin onun yanında hiçbir şeyi yok. Niçin? Çünkü mesela demin söylediğimiz ilk madde ilim. Bakın bu yedi şartı biz içini dolduracağız Allah'ın izniyle. Niçin bunun gerekliliği? Yani bu kelime bana fayda verecekse o zaman bana fayda olacağı şartları yerine getirmem gerek. Birincisi ilim dedik arkadaşlar. La ilaha illallah kelimesinin red ve ispat. Yani red ve kabul ile kast edilen manasını cehaleti ortadan kaldıran bir ilimle bilmek. Yani la Derkan derken neleri reddettiğini bilecek. illallah deyip ispat ederken de nasıl bir ilahın teslimiyeti altına girdiğini de bilecek. Niçin bu şerhi düşüyoruz? Geç, geçen hafta da bunu söyledik. Yeni kişiler gerçekten Rablerinin yüceliğini bilmezlerse, onu tanımazlarsa ona karşı çok cüretkar olurlar. Yani ne demek istiyorum? Asi olurlar. Yani hesap yokmuş gibi, ceza yokmuş gibi. Onun niye çünkü adam tanımıyor. Dus ilim is Ne buyuruyor Allah Resulü Nee, maar ilmu faridatun ala kulli muslim. Satwa talep etmek is Müslümanlara farzdır. Ve hij, la ilahe illallah. Biliyorsunuz is esas budur. is yani bunu söyleyecek is olması için is da kişinin is yani ilk söyleyeceği is söylediğinde ne is bilecek ki is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is Nasıl bir ilaha iman ettiğini bilecek ve bilerek bunu tasdik edecek. Bunun da delili Muhammed suresi 19. ayettir. Rabbimiz Subhanahu wa Taala şöyle buyuruyor: "Falem, annahu la ilaha illallah. Wa astaghfir li mu'minine walil mu'minin walmu'minat." Allah Azze ve Celle buyuruyor ki fa'lem bilmiş ol ki Allah'tan başka hak ilah yoktur. Bilmiş ol ki Allah'tan başka hak ilah yoktur. Hem kendin hem mümin erkek ve kadınlar için Allah'tan bağışlanma dile diyor ayette. Osman radıyallahu anh'tan merfu olarak nakledilen sahih bir hadiste Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurduğunu belirtmektedir. Kim Allah'tan başka Bir ilah olmadığını bilerek ölürse cennete girer. Yani ilmen bilirse ki Allah'tan başka hak ilah yoktur. Bunun ilmini kim bunu bilerek söylerse cennete girer. Dolayısıyla fe'lem burada ilim ehli diyorlar ki ey bu emirle emir sigasıyla geldiğinden burada kişi ona farzdır ki Allah'tan başka hak ilah olmadığını Bilerek söylemesi kendisinden istenmiştir. Dolayısıyla tevhidi ve tevhidin çeşitlerini bilme gerekliliği buradan doğuyor. Ve bu dersler buradan doğuyor. Yani bu derslere olan ihtiyaç buradan doğuyor. Sadece bir söz olsaydı aynı bir parola gibi ha söyledin mi tamam bizdensin yani. Ya da öyle değil. Yani bu kelimenin gereklerinin mutlaka yerine getirilmesi gerekir. Ve en önemlisi ilimdir. Arkadaşlar akidenizi oluştururken, inancınızı oluştururken bunu havadan böyle her yerden almayınız. Allah Subhanahu ve teala mahşer günü siz onun huzuruna çıktığınız zaman sizin akidenizle yani inanç esaslarınızla Muhammed aleyhisselatü vesselam'ın in inanç esasları örtüşüyorsa sizden razı olacaktır. Dikkat edin. Demiyorum falanın veya filanla örtüştüğü zaman. Niçin? Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hangi akideye çağırmışsa biz ona iman etmekle mükellefiz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nasıl inanmamıza çağırmışsa biz onunla mükellefiz. <gülüyor> ama derseniz ki ben falancaya uyuyordum. O bana diyordu ki böyle ama böyle değil. Ya da sapık fırkalar geçmişte, tarihte, günümüzde bunlar diyecekler ki bizim üstadlarımız bize böyle diyordu. Veya şeyhlerimiz Allah Azza ve Celle diyecek ki ben sizin için en güzel örnek olarak Muhammed'i gönderdim aleyhissalatü vesselam. Dolayısıyla burada birinci şart nedir? İlim. İlmen men kâle la ilahe illallah ilmen de halel cennet. Kim la ilahe illallah. ilimle söylerse bilerek söylerse cennete girer. İkincisi yakin. Yakin. Yani ne demek yakin? Kesin inanç. Zoufhe'i ortadan kaldıran kesin bir inanç. Yani zoufhe taşımayan inanç. Zoufhe taşımayan inanç. Buna yakinen inanmak denilir. Bunun örneği Suresin suresinin 15. ayetinde Rabbimiz buyuruyor ki ''Innemel mu'minunen lezîne âmenu billahi ve rasulihi thumme lem yertabuh ve cahedu bi ve enfusihim fi Olâikahumus sâdıkûn. Ey müminler ancak o kimselerdir ki Allah'a ve Resulüne iman eden sonra da imanlarında şüpheye düşmeyen. Summe lam yertebû. Diqqat edin müminler kimlermiş arkadaşlar? Müminler o kimselerdir ki Allah'a ve Resulüne iman edip sonra da imanlarında şüpheye düşmeyen. Yani bu konuda tereddütü olmayan, şüphe taşımayan ve mallarıyla canlarıyla Allah yolunda cihad eden kimselerdir. İşte bunlar sadıkların ta kendileridir. Burada yakini gördük kesin inanç. Ayette diyor ve imanlarında şüphe etmeyen, dolayısıyla la ilahe illallahı söyleyen, İlimle bunu söyleyip tasdik eden ikinci ne olacak? Şüpheye düşmeyecek, ey yakinen iman edecek. Yakinen. Yani Allah Subhanahu tanıdığı zaman sıfatlarıyla Allah Azze ve Celle'yi bildiği zaman ey inanacak ki onu görüyor, onu işitiyor ve buna benzer onun vaat ettiği her şey hak ve bu konuda hiçbir şüphe taşımayacak. Eğer bu konuda şeytan ona bir vesvese verirse hemen şeytandan Allah'a sığınacak. Ancak gerçekten bilen adam gereğini yapar. Bilen adam gereğini yapar. Çünkü her birimiz şu dünyada ey misafiriz. Allah biliyor ne kadar birbirimizi görürüz, ne kadar görmeyiz. Allah biliyor ne kadar ömrümüz kalmış, bundan sonra ne kadar kalmamış. Yani ama bunun mutlaka bir sonu var. Yani Allah Azze ve Celle biliyor ki bunun bir sonu var. Ne kadar uzatırsak bir yerde sonu var. Ey Ve biz biliyoruz ki ancak ebedi kurtuluşun reçetesi Kur'an ve sünnete sımsıkı sarılmaktır. Bu konuda hiçbir şüphemiz yok. O halde işte bize emre, emre olunduğu gibi, bize olunduğu gibi, hevalarımızın emrettiği gibi değil. Rabbimiz subhanu-u-vetealen'in emrettiği gibi bu değerlere, bu esaslara sarılıp gerçekten hayatımızı islamileştireceğiz. Ey, ahiretimizi garantileyeceğiz. Çünkü Allah Azza ve celle kullarına asla zulmedici değildir. Ilim, sonra neydi? Yakin. Evet, Hücura suresi 15. ayette buna delildir. Ve bununla ilgili Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Allah'tan başka hak ilah olmadığına ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik ederim. Bu iki hususta şüpheye düşmeden Allah'a kavuşan hiçbir kul yoktur ki cennete girmesin. Dikkat ediniz. Hadis Müslim'de geçiyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki. Allah'tan başka hak ilahı olmadığına şahitlik ederim. Benim de Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik ederim. Kim bu kelimelere şüphe duymadan ile iman ederse hiç kimse yoktur ki cennete girmesin. Yani bu şartlara uymuş olan. Yani bizim insanımızda böyle bir tablo var işte la ila illallah ya en son cennete gibi subhanallah adam göze almış cehennemde yanmayı ya. Yani cehennemi göze alıyor diyor en son bir de sona bakıyor yani böyle bir şey yok. Yani bu nasıl bir bakış açısı ben bunu idrak edemiyorum yani. Allahu akbar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne buyuruyor biliyor musunuz? Dünyada Allah'a müslümde geçiyor bu hadis. Dünyada diyor kendisine nimet verilmiş bir kimse. Nimet yani hep böyle rahatlık içerisinde yaşamış. Kendisine bir cehennemin azabı gösterilir, çıkartılır. Ve ona denir ki sen hiç rahat yüzü gördün mü hayatında? Vallahi ya Rabbi görmedim der. Yani o cehennemin O şiddeti karşısında o dünyadaki hayatı der ki, hayatımda ben yemin de eder der ki ne ben bir şey görmedim bir nimet görmedim yani. Yani hep zanneder ki ben o azabı gördüm yani. Ve yine diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kendisine dünyadayken hep musibet uğramış. Hep fakirlik isabet etmiş bir kimseye de cennet nimeti gösterilir ona o an o tattırılır. Denir ki ona sen hiç dünyada sıkıntı çektin mi? Vallahi ya Rabbi hiç çekmedim der. Çünkü oradaki nimetler karıcıdır. Azap şiddetlidir. Allah'a sığınmak gerekir. Üçüncüsü ihlas. Yani kişiyle ilahe illallah diyor. Demek ki ilim yoksa yakin yoksa sıkıntı var. Devam edelim. İhlas. İhlas. Allah subhanehu ve teala için ihlaslı olmak sadece adet yerini bulsun diye veya taklit şeklinde gelişi güzel bu sözü söylememek. Bununla halisane bir biçimde yalnızca Allah'a yaklaşmayı dilemek. Çünkü Zümer suresi 3. ayette lillah dinul halis. Dikkat et halis olan din yalnız Allah'ındır. En önemli kaide, kalbin en önemli kaidesi, amellerin kabul sebebi, imanın kabul sebebi, ihlas olmazsa hiçbir şey yoktur. İhlassız ne olursa olsun karşılığı yoktur. Bitti. İhlas ne demek? Sadece ve sadece Allah'a has kılmak, dini Allah'a has kılmak. İbadeti ona has kılmak, hiçbir şeyi ona ortak koşmamak, hiçbir menfaati ona ortak tutmamak. Dolayısıyla burada sadece ihlas. İhlas sadece Allah için yapılandır. Yani la ilahe illallah diyecek ey bu sözü sadece onun rızasını ve o ona iman ettiği için söyleyecek. Ve bütün ameller için böyle, ileride gelecek amellerin kabul sebebidir dedim. İhlassız kılınan namazın sevabı var mı? Günahı var mı? He? Herhalde yani. Tekrar edelim. İhlassız kılınan bir namazın sevabı var mı? Günahı var mı? Var. Hmm. Peki nasıl oluyor hem namaz kılacaksın hem günah kazanacaksın? İhlassız yapılan bir cihadın sevabı var mı? Günahı var mı? Dikkat edin her şeyi bit. Dolayısıyla bu kelime ihlasla söylenecek, amel ihlasla yapılacak. Bitti gitti. İhlassız olduğu zaman bunun hiçbir anlamı yok. Çünkü bu kelimenin şartı budur. Ve yine Zümer suresi 2'de de demin 3'ü okuduk. O halde sen dini yalnız Allah'a has kılarak ona kulluk et. Yani ihlasla. Dini ona has kıl. Zaten din onundur. İşte o yüzdendir ki biz kabul etmiyoruz ki dinde o falanın sözü filanın sözü. Çünkü din şari belirler. Allah Azze ve Celle belirler. Kurallarını, ölçüsünü... Efendime söyleyeyim, mukayyetse mukayyetliğini sayısını her şey emir onundur. Burada insanların hevasına yeri yoktur. İşte burada da hadiste buyuruyor Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam, insanların şefaatimle en mutlu olacak olanı kalbinden samimiyet ve ihlasla la ilahe illallah diyen kimsedir. Aleyhissalatu vesselam bir müjde veriyor burada buyuruyor ki Buhari'de geçiyor. Ebu Hureyre radıyallahu rivayet ettiği bir hadiste insanların şefaatimle en mutlu olacak olanları. Yani adam ihlasla söylemiş bu kelimeyi. Kusuru da olsa, hatası da olsa ihlasla söylemiş. Sırf Allah için söylemiş. Dini Allah'a has kılmış. İbadeti sadece ona yapmış. Böylelikle Aleyhisselam diyor şefaatimle en çok sevinecek olanlar ihlasla bunu bu kelimeyi söyleyenlerdir. Demek ki günahkar da olsa şefaat izni verilince Resulullah Aleyhisselam'e bu konuda ihlasına göre kişilere muamele edilecek. Bu anlaşılıyor. Yani hatası var, kusuru var veya günahı var diyelim ancak ihlas ihlaslıydı. E i̇şte bu ihlasından öterysat meselen diyor en çok onlar sevinecekler. İhlassız hiçbir amel kabul değildir. İhlas şarttır. Ancak ben size sorarım. Adam la ilahe illallahı bilmediği gibi ihlasının ne olduğunu da bilmiyor. Yani ihlas ne? Kimdir, nedir? Şimdi bunu bilmeyen adam şirki de bilmiyor yani Şirk koşuyor Allah'a. Şirk ne yapar arkadaşlar? İhlası bozar, bütün amelleri ifsad eder ilası da yok eder. Çünkü Allah'a has kılmak dedik. İşte burada en önemli şartlardan birisi, üçüncüsü buydu. İlim, sonra yakin, sonra evet, sonra ihlas. Şimdi de sıdk. Sıdk. Yani doğruluk. La ilahe illallah sözünde yalana yer bırakmaksızın doğru olmak, doğru olmak. Rabbimiz bununla ilgili şöyle buyuruyor ankabut suresi 1 ve 3. ayet. Yani elif, lam mim. Ahasiben nersu en yutrake. En yutraku en yakulu amenne vehum la yuftenun. Insanlar. Imtihandan geçirilmeden. Sadece iman ettik diyerek. Kurtulacaklarını mı sandılar? ankabut suresi. E, Ikico ayet чисlo. In die Ende de El af Jaar. Ne u этого didn't say 돼? Labor אח naast. hat mij de En nie En hij vert. En zijn niet ś Zw pulled. imtihan de hij staan Sadece iman ettik diyerek kurtulacaklarını mı sandılar? Ne anlamamız lazım bu ayetten? Bu ayet neyi haber veriyor arkadaşlar? Kim bize böyle açıklar? Yani Rabbimiz buyuruyor ki, insanlar imtihan edilmeden sadece biz inanıyoruz demekle kurtulacaklarını mı sandılar? Evet ama daha derin bir açıklama gerek. Gibi yani. Evet. Yani bu bunu sadece söylemekle kurtulamazsın. Yani la ila illallah diyorsun ancak imtihan edilmeyeceğini zannediyorsun? Yani biz sana şu an anlayabileceğin kadar bir ömür veriyoruz. Sana kitap ve rasul gönderiyoruz ve buna rağmen sen inandık diyerek kurtulacağını mı zannettin? Hiç unutmayınız. Yaşadıklarımız hepsi bir imtihandır. İster sefa sürelim ister cefa. Değil mi? Bu bir imtihandır. Bu imtihanda Allah subhane ve teala bizleri sınıyor. Şükür mü edeceğiz, lan lankörlük mü edeceğiz? Sabır mı edeceğiz? Şikayet mi edeceğiz? Bu ve buna benzer hepsi Allah azze ve celle bizi imtihan ediyor. O yüzden önce bizler kendimize çeki düzen vermedikçe bu ümmetin bu ümmetin düzelmesini beklememiz hata olur. Yani hepimiz bekliyoruz ki ümmet ıslah olsun. Önce ben kendim ıslah olacağım ümmetin ıslah olması için. Ümmetin ıslah olacağı yer burasıdır. Buradan başlamadıkça hiç kimse sokağın düzelmesini beklemesin. Önce ben. Önce ben. Çünkü bu din kişi merkezlidir. Şuradan nasibimizi alırken bunu hayatımıza nasıl tatbik ederiz? Ve hemen hatalarımızdan bir an önce vazgeçip doğruları ikame etmektir. Bizim asıl gayemiz budur. Hocam Enam suresi 162'de de süreli gibi başlıyoruz. Evet. Benim. Evet. Doğrudur. Şimdi işte burada önemli bir şey var. İmtihan edileceğiz. Malımızla, canımızla, ailemizle, sevdiklerimizle, her şeyimizle. Ama ben bir bedel ödemeyim. Suya sabuna dokunmayayım dersiniz. Bir kenarda oturursunuz siz bilirsiniz. Örnek veriyorum. Ölüm ona da geliyor, buna da geliyor. Sağlam köşklerde olanlara da geliyor. Gaye nedir? İhlasla. İhlasla, ilimle, yakin ile, sıdk ile yüce Rabbimize ibadet edip, bu ibadetten ötürü başımıza geleceklere de katlanmak. Bunun gereklerini yerine getirmek. Dolayısıyla burada... Siz imtihan edilmeden, yani nasıl kurtulacaksınız? Bunu mu sanıyorsunuz buyuruyor? Vaayet'in devamında ne buyuruyor biliyor musunuz? Çok, beni çok etkiler bu ayet. Çok etkiler. Yani şu başını böyle te, e, yüce Rabbimiz'in bir şeyi olarak, bir tehdit olarak görüyorum, ama devamında diyor ki: Wallad fatan al-ladina min qabl min qablhim. Muhakkak ki biz sizden öncekileri de imtihan etmiştik. Yani bizden önce güçlü olanlar, otoriter olanlar, mal mülk sahibi olanlar, melik olanlar, kral olanlar, süper güç olanlar, firavunlar, nemrutlar ve buna benzer. Bunlar hepsi bizden önce imtihan edildi. Allah Azze ve Celle diyor, ey onları imtihan ettik. Siz imtihan edilmeden mi zannettiniz ki kurtulacağız? Bir de iman ettik diyerek yani ne demek istiyor? İmtihan edin edilmeden, bedelini ödemeden bu sözü söylemeniz, ey siz kurtulacağınız mı sandınız? Etkileyen bölüm şu فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَادِب۪ي Muhakkak ki Allah içinizdeki sadıkları da biliyor, yalancıları da biliyor. Bu ne demektir arkadaşlar? Allah bilmekte. La ilahe illallah derken sıdk ile söyleyip buna samimiyetle bağlı olanı da biliyor. Bu kelimeyi kuru bir söz gibi söyleyip ey yani kâdibin, yalancıları da biliyor. Yani o sözüne muhalefet edeni de biliyor. Dolayısıyla burada müjdelenen kul olmak gerekiyor. İlmi, ihlası, yakini, sıdkı yan yana koyduysam artık derim ki Ya Rab ey Bana vaat ettiğini veya bize vaat ettiğini ver ve bu konuda gayret etmek gerekiyor. Dikkat edin. Bunlar çok önemli hususlar ve kalbin, kalbin amelleri. Yani ihlas, sadakat. Yani bakıyorsun ki tabii ki bunlar hayata yansır ancak adam mesela hani sadıktır dersin ama bakıyorsun ki Cihad ediyor, ganimet için cihad ediyordur. Onda sıdkı ganimetedir. İhlası bozulmuştur ve buna benzer şeyler. Bu görünmez, bu bilinmez. Dolayısıyla bu konuda gerçekten üzerimize düşeni yapmak gerekiyor. Ve yine sahih bir hadiste, Muaz İbni Cebel radıyallâhın rivayet ettiği bir hadiste, Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed ve Vesselam'ın Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna kalbinden bir doğrulukla yani sıdkla, evet, şahitlik eden kimseye Allah muhakkak ateşi haram kılar. Ya bunlar ne büyük müjdeler ya. Allah ateşi haram kılar diyor. Kalbinden bir sıdk ile bunu söyleyen kimseye. Ne yapacağız arkadaşlar? Zaten o sıdk kalpte olduğu zaman Allahu u Ekber dendiğinde sizin için bütün dünya durur yani tabiri caizse. Yani işte o sıdk zaten sizi ey hemen secdeye götürüyor. Değil mi? O sıdk, o ilim, o samimiyet bu, bu seni sadece Allah'a kulluğa götürüyor. Senin yanında artık hiçbir şeyin kıymeti yoktur. Çünkü onlar senin reddettiğin la ilahe sınıfına girmiştir. İllallah ben Allah için yaşar Allah için ölürüm. Bitti gitti. Bir Müslümanın işte hayat anlayışı budur. Çünkü kulluk için yaratıldığının farkındadır. Dolayısıyla bu önemli değerleri kalbimize katmamız gerekir hayatımıza katmamız gerekir. Bu kelime bize fayda vermesini istiyorsak. Hani bizim derler ya hani la ilahe illallah diyen cennete girer ancak işte bunlarla beraber söylenirse. Bu hadisler, bakınız Ali mesela bir yerde demiş kim sıdkı ile söylerse, değil mi? Bir yerde demiş ihlas ile söylerse, bir yerde demiş ilim ile söylerse. Bir yerde demiş yakin ile söylerse, işte alimler bu hadisleri cem ettikleri zaman bakıyorlar ki ey demek ki bunların hepsi la ilahe illallah'ın fayda vermesi için olması gerekenlerdir diye ilim ehli bunu ortaya koyuyorlar evet beşincisi muhabbet bu dördü çok önemli temeli oluşturur tabi bunlar da e, önemli hususlardır ancak bu dört ayak yani şu sehpanın ayakta durması için dört tane ayağa ihtiyaç var bu dört ayağa koyduk beşincisi muhabbet yani sevgi Bu sözü, bu sözü gere sözün gerektirdiklerini ve ifade ettiği şeyleri sevmek, yine bu sözün gereğince amel eden kimseleri sevmek, bu sözün gereklerine aykırı davrananlara ise boz etmek. Rabbimiz şöyle buyuruyor, Bakara suresi 165. ayette: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَخْذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا aşd hubben lillah insanlardan bir kim, insanlardan kimisi de Allah'tan başka Allah'ı sevdikleri gibi sevdikleri benzerler icat ederler. Yani kimilerini Allah'ı sever gibi severler. İnsanlardan bazısı ileride sevgi bölümünü işleyeceğiz inşallah. Sevgi bölümü Bu sevgi bölümünde Allah için sevmek, Allah'ın sevdiğimi sevmek, sevmek fıtri olan sevgi e, ve e, şartlı olan sevgi yani şeye uygun olan sevgi. Yani ya da birilerini Allah'ı sever gibi sevmek bunların hepsini birbirinden ayıracağız. Ayette diyor ki Rabbimiz Bakara 165. ayette insanlardan kimisi birilerini Allah'ı sever gibi severler. Allah'ı sever gibi severler. Müminlerin Allah'a karşı olan sevgisi ise onların sevgisinden çok daha fazladır. Yani gerçek müminler Allah'ı sevmede onların sevgisinden daha fazla severler. Burada dikkat edilirse Allah'ı sevmek, Allah'ın sevdiklerini sevmek, Allah Azza ve Celle'nin buğz ettiklerine de buğz etmek. Bunlara geleceğiz. Altıncısı inkiyat. Nedir inkiyat? Yani Re illallah'ın içerisinde bu da mı vardı. Evet, boyun eğmek, teslim olmak boyun eğmek, terk etmenin zıttı, bu sözün ifade ettiği gereklere tam anlamıyla uyup teslim olmak. Rabbimiz şöyle buyuruyor, Zumer suresi 54'te. anibu ila Rabbikum ve aslimu leh. Ey Rabbinize dönün, ona teslim olun. İnquiet dediğimiz şey. Allah'a dönüp boyun eğip teslim olmak. Rabbimiz de Zümer suresinde bunu kullarına diyor ki ey Rabbinize dönün ona teslim olun. Yedincisi kabul. Bu da bu sözün gerektirdiklerini gerek kalple gerekse dille kabul ve ikrar etmektir. Allah subhanehu ve teala kafirleri azaplandırmasının nedeninin onların bu kelimeyi söylemeyip büyüklük taslamaları... Ve bu kelimeyi kabul etmemeleri olduğuna haber vermiştir. Safa suresi 35 ve 36. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. İnnehum kânu ize kîle lehum la ilâhe illa illallah yestekbirûn. Onlara la ilâhe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur dendiğinde büyüklük taslarlardı. Yani kafirler, müşrikler bu kelimeyi söylemekten kaçındılar. Hani başka ayetlerde de var ya kimmiş bu Tek ilah diye yani. Min yani bu, bu ilah kim diyorlar? Yani kimdir bu diyorlar? Böyle alay alıyorlar, küçümsüyorlar. Veya bunu söylemekten ne yapıyorlar? Beri oluyorlar ve bundan ötürü kibirleniyorlardı. Allah Azza ve Celle. İnnehum kânu ize kile lehum. Onlara la ilahe illallah. Kile lehum la ilahe illallah. Yestekbirun. Büyüklük taslıyorlardı. Ve diyorlardı ki, Veyakulun, Diyorlardı ki, E inne le tariku alihetine li şairin mecnun, Yani bir tane şair mecnun için ilahlarımızı mı terk edelim? Yani a.s.m.'in mecnundan kasıtları. Şairden kasıt Muhammed a.s.m. Yani diyorlar ki bu mecnun için biz ilahlarımızı mı terk edeceğiz? Dolayısıyla burada kabul, bu sözün gereklerini kalple, dille, amelle yapmak. İnşallah buraya kadar yedi hususu söyledik. Önümüzdeki hafta bu kelimeyi söylemenin aslında e, yeri bu hafta söylemektir ama noktalıyorum. E, önümüzdeki hafta kelimenin fazileti ve işlemediğimiz tevhid hangisiydi? Uluhiyet tevhidi. İnşallah önümüzdeki hafta bunları göreceğiz. Allah Subhanahu wa Taala bizleri bu kelime üzere yaşatıp öldürsün ve wallahu alem ve sallallahu ala nabiyyina muhammedin wa ala Mohammed. muhammed subhanak allahumma bihamdik Ashadu an la ilaha illa ant. estağfiruke ve etûbu ileyk